Değerli izleyenler Doğan Cüceloğlu İnsan İnsanı Programı'na hoş geldiniz. Değerli izleyenler bugün bir konuğumuz yok ama daha önceki konuklarımız bizimle çok önemli konuları paylaştılar, sohbet ettik. O sohbetlerden aldığımız bazı konuşmalarla biz bu konuşmayı oluşturacağız. Gençlerimiz burada hoş geldiniz. Ben geçenlerde bir liseyi ziyaret ediyorum. 11. sınıfa girdim. Lise 11. İçeri girdim. Sonlara doğru şöyle gittim. Dedim bugünün bitiminde <gülüyor> bir kız öğrenci. Göz göze böyle baktık. Dedim bugünün bitiminde gelsem ve sana şu soruyu sorsam. Bugün sen kendi yaşamında ne kadar vardın? Bana cevap verebilir misin? Şöyle baktı. Hayır dedi. Yandaki öğrenciye geçtim. O da bir kız öğrenciydi. Sen dedim cevap verebilir misin? O da hayır dedi. Sonra bir erkek öğrenci vardı ona gittim. Sen? Hayır. hayır. Onun yanındaki erkek öğrenciye gittim. O da hayır dedi. Beşinci öğrenci bir erkek öğrenci şöyle bakıyor. Kendisine daha sormadan onlara konuştu. Nasıl cevap veremezsiniz ya dedi. Yani bunu siz bilmezseniz kimsin, kim bilecek dedi. Yani sen kendi yaşamında bugün ne kadar vardın? Bunu sen bilmezsen kim bilecek dedi. Bayağı rahatsız olmuştu. Ve ben onun üzerine gittim. İlk soru sordum kız öğrencinin karşısına. Kim bilecek dedim. Annene soralım mı? Bana bakış tarzı şuydu. Senin neden bahsettiğini hiç anladığım yok. Beni yalnız bırak. Gözlerden anlaşılan olaydı. Hiçbir fikri yoktu. Ve hakikaten bu bence acıydı. Değerli izleyenler, bir insanın kendi yaşamında var olup olmaması önemli mi? Bence çok önemli. Bir insanın kendi yaşamında var olup olmamasının önemini bilmek önemli mi? O daha da önemli. Ve maalesef çoğu insanımız bunun farkında bile değil. Bir insanın kendi yaşamında var olup olmadığını anlayabilir misiniz? Evet. Sınıfa geldiğimiz zaman arkadaşlar tanışmak istiyorum. Adınız diyorum. Behir diyor. Efendim? Behir hocam diyor. Anlayamıyorum ya. Bir şey mırıldanıyor ama ne olduğunu anlayamıyorum. O adı söylerken o atta yok. Ne kadar önemli. Ve en acısı insanlar gözlerinde yok. Bakıyorsun bomboş Ondan dolayı ben diyorum işte 16'sında ölmüş, yetmişinde gömülmüş. Yok. Kaybolmuş. Yazık. Ve böyle bir yolculuk içerisinde. Bakıyorsun bazıları elbisede yok. Elbise var, elbiseyi görüyorsun. <gülüyor> Ama kişinin kendisi yok. Merhaba elbise diyesin geliyor. <gülüyor> Ve yazık oluyor tabi. Şimdi... Bizim konuklarımızdan bir tanesi Celal Kadri Kınoğlu. Böyle bir sohbet içerisinde önemli bir kavram söyledi. Kendi yaşamının kahramanı olmak. Kendi yaşamının kahramanı olmak. Bu tiyatro geleneği içerisinde tabii sahneye çıktığınız zaman kahraman vardır. Ve ondan sonra bunu geliştirdi.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 ...hayatının kahramanı olmak. Değerli izleyenler... ...yüzde yüz... ...hayatının kahramanı olmak. Şimdi ben... ...susadığım zaman su içiyorum... ...acıktığım zaman bir şeyler yiyorum... ...uykum geldiği zaman bir yere yatıyorum... ...uyuyorum. Bu tip gereksinmelerimi... ...karşılamam çok kolay. Kolay. Şimdi... Benim zor bir şeyi seçmem gerekiyor. Kendi yaşamda var olmak kolay değil. Birisi benim hakkımda karar versin, şunu yap, bunu yap desin ve şansını olacaksın desin ne kadar kolay. Şimdi zor bir şeyi seçmek, özgür olmak, özgür olmamda ısrar etmek, bu zor şeyi seçmek. Neden seçeyim bu zor şeyi? Niye seçeyim bu zor şey. Gerald Cadickno'nun da söylediği gibi hani kendi hayatımızın yazarı, yönetmeni, rejisörü, oyuncusu, her şeyi biz yani bu normalde ekibin yapacağı işlerin hepsini biz yapabiliyorsak kendi hayatımızda. Yani kendi hayatımızın bizi biz biz olabiliyorsak, o bizim içindeki o benliği de yüceltebiliyorsak bir şeyler ...doğru gider diye düşünüyorum ve hayata da ben ve biz kavramıyla bakmak çok önemli. Çünkü ben ve ötekiler olarak bakarsak o zaman o ben de ötekilerdenleşiyor zamanla. Gülşen evet. çok teşekkür ederim. Son derecede önemli bir ayrımın altını çizdin. Ve ben burada eğer konuşmak isterseniz arkadaşlar bir tehlikeden söz etmek istiyorum. Yani ben hayatımın kahramanı olacağım. Kimseyi dinlemeyeceğim. Hiç kimse bana benim hayatımla ilgili hiçbir şey söyleme hakkına sahip değildir. Tavrı içerisinde olacak olursak böyle bir tehlike var bunun böyle anlaşılmasında. O zaman bir dengesizlik oluşmaya başlıyor ve sen biz bilinci içerisinde ben olabilmekten bahsediyorsun. O bizim bir parçası olarak böylelikle ben ben olurken diğerlerinin de kendisi olma hakkını vererek ben olma durumuna giriyorum bu çok önemli bir bilinç ve aksi halde bir dengesizlik olmaya başlıyor canavar, arsız, kendinden başka hiçbir şey düşünmeyen saldırgan bir tavır içerisinde ne yapıyorsun dediğinde zaman sana ne var ne karışıyorsun ben kendi hayatımı kahramanıyım sana söz hakkı düşmüyor sen benim rejistorum olmaya çalışıyorsun hayatımda diye bir tavır içerisine girebilir böyle bir tehlike var değil mi ve bu bence korku kültüründe işte ben bilinci denen arsız tiplerin felsefesi olmuş oluyor. Yani ezik tip, birisi beni yönetsin. Me, nerede çobanım? Arsız tip, çoban benim gel ben seni yöneteceğim tavrı içerisinde. Ama sözün etmiş olduğun o biz bilinci, sen varsın ben varım. Ve biz birbirimize benziyoruz. Nazım Hikmet'in söylemiş olduğu bir ağaç gibi tekbehür ve bir orman gibi kardeşçisi. ...öyle bir yolculuk içerisinde... ...tek ağaç olmadığımın farkındayım... ...ama tek ağaç olmamı da çok önemsiyorum... ...çünkü ben olmazsam orman olmaz... ...ama diğer ormanın varlığını... ...kardeşçesine kabul etme durumundayım... ...ya burada... ...ben sevgili meslektaşım... üstün dökmenin bir şiirini okumak istiyorum... İzin verir misiniz... ...analar, babalar, nineler, dedeler... ...hepsi çocuk bahçesindeler... ...salıncaklar, kaydıraklar... Büyüklerin bir gözleri çocuklara, bir gözleri boşluğa bakar. Ay ne güzel söylemiş, hakikaten öyledir. Onlar dertleriyle gelirler çocuk bahçesine. Dosyalar, kavgalar, daireler, daireler, daireler. Babalarının dairesinin dört duvarlı bir kare olduğunu ancak büyüyünce anlar çocuklar. Bekçi düdük öttürür sürekli. Çimenle, çimleri, çimleri, çimleri korumak gerekli. Bekçi öfkeli, öfkeli, öfkeli. Hakikaten enteresan bir yolculuk var. Ben bilmiyorum size dikkatini çekiyor. Şöyle yolda yürürken baktığım zaman insanların yüzlerine hakikaten öfkeli insanlar çoğunlukla. Yani birisine merhaba desen o hemen ne merhaba diyorsun lan bana? Gibi bir tavır içinde olacakmış gibi geliyor. Yani korkuyorum böyle bir şeyden. Şimdi bu tesadüfen olmuyor tabi. Bana öyle geliyor ki birisi ben bilincindeyse karşıdakini tanımıyorsa onu sen bilincin etmeye çalışır. Ben güçlüyüm benim borumu ötecek. Karşıdaki biraz yüzüne baktığı zaman bu da ben bilincinde olmaya çalışıyor diyor. O da borusunu öttürmeye çalışıyor. Ezerim lan seni diyor. Gözüyle böyle bir tavır içerisinde. Sesiyle böyle bir tavır içerisinde. Burada benim borum öter diyor. Ve böylelikle sürekli bir güç mücadelesi ortamı oluyor. Yani derler ki hocam neden biz sıraya girmeyiz? Bak sıraya gireriz. Eğer biz hiyareşik bir ortama girdiğimiz zaman herkes rica ederim efendim önce siz geçin. Çok rica olur mu efendim rica, rica ederim. Böyle bir toplum var. Ama tanımadığımız zaman benden büyük kimse yok. Ben geçeceğim önce tavrı içerisindeyiz. Bu alttan alta bir öfke durumu var burada. Değerli izleyenler, iki değerli konuğumuz Demir Demirkan ve Yankı Yazgan. Burada bu var olmak, sayılmak ve öfkeli olmakla ilgili çok nefis bir sohbet oluşturduk. Sizinle paylaşmak istedim bir bakalım. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bu saygı kelimesini biraz incelemek gerekiyor. Saymaktan geliyor bu. Yani sayılmak istiyorsun. Adamdan sayılmak. Artı bir olmak istiyorsun ya. Ya ben bu, bunu hiç düşünmemiştim. Bu enteresan bir şey. Ya. Çünkü bu olmadığı zaman e, tubanda da dediği gibi e, o zaman varlığın hakikaten hiçbir ifade etmemeye başlıyor. Ve bu sayılmadığı zaman sen sayılmadığın zaman bir birey olarak e, ekstra bir yüz daha geliştirmek zorunda kalıyorsun.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 çünkü e, öfkelendiğimiz ölçüde e, kopuklaşıyoruz başkalarıyla çünkü birey ancak toplum içinde işte manası var. Artı davranışlarımız üzerinde kontrolümüzü da kaybettiğimiz için gerçekten e, bireye uygun davranışları da gösterememeye herhangi bir sürü üyesi gibi davranmaya daha çok meyilli oluyoruz. Evet. Yani e, birbirini besleyen e, olumsuz bir durum. birbirini besleyen olumsuz bir durum, bir olumsuz sarmal var. Ve dikkat edersen, kişi maske olmak istemiyor. Ama çaresiz kaldığından dolayı sayılmak için, bu mavi istediğin diyor, bunu göstereyim ben sana. Ama öz yalnız. Ve yalnız insan öfkelidir. Sayılmamış insan öfkelidir. Adam yerine konmamış insan öfkelidir. Ve öfkeli olunca, Karşısında da öfke yaratıyor. Öfkeli bir toplum işi içerisindeki. Şimdi, ben sen psikolojik danışma rehberliktesin, öğrencisin. Ben bir kavram kullanıyorum. Belirleyen kişi kavramı. Şu, bakın hayatımızda bizim kim olduğumuzu belirleyen insanlar var diyorum. Çocuk doğduğu zaman kim olduğunu bilmiyor. Gözleriyle anlamaya çalışıyor. Ben kimim? İlk anne babası belirleyen kişi oluyor. Sonra okula gidiyor. Öğretmenine bakıyor. Öğretmenim ben kimim? Sonra iş hayatına giriyor. Yöneticim beni kim olarak görüyorsun? Böyle bir tavır içerisindeyiz. Buna belirleyen kişiler diyorum. Ben arkadaşlar... ...üç olay anlatmak istiyorum. Şimdi... ...Boğaz'da bir kafedeyiz. Benim arkam dönük. Boğaza dönük. Ve... 4-5 yaşlarında adını Hakan olarak hatırladığım bir çocuk geldi. Masada oturan ah Hakan geldi falan diye kalktılar. 3 bayan, 2 erkek vardı. İşte karı koca geldi bir de Hakan. Toplandılar orada. 5-6 kişi falan oldular böyle. Hakan'ın annesi şeyini çıkarıyor. İşte hırkasını çıkarıyor böyle. Hakan boğaza baktı. Şöyle bir baktı. Büyük gemi geçiyor dedi. Annesi, <gülüyor> dedi gülümse Çocuk duyulmadı. Büyük gemi geçiyor. Babasına baktı. Babası ilgilendiği yok. Büyük gemi geçiyor dedi. Babası bozuldu. Tamam evladım sus be dedi. Annesine baktı. Büyük gemi geçiyor. Annesi. <gülüyor> Çocuk çıldıracak. Ben de diyorum. Ne kadar önemli. Şunun farkındayım ben. O çocuk o yaşantıya anlam verebilmesi için o belirleyen kişilerden birisinin evet büyük gemi geçiyor demesi lazım. Allah'tan, maalesef değerli izleyenler, bizim erkeklerimizde bunu pek göremiyorum. Hele okudukça affedersiniz ama böyle bir kütleşiyorlar bir şey oluyor. Hepsi böyle. Allah'tan orada kadınlardan biri, ha ha büyük gemi geçiyor değil mi dedi. Evet büyük gemi geçiyor. Baktı. Ve rahatladı. Şimdi bu birinci olay. Çok şükür çözüldü o. İkinci olay. Çocuk koltuğa çıkmaya çalışıyor. Yapışmış kedi gibi böyle uğraşıyor. Ben psikoloji benim mezunu Doğan Cüceloğlu iki yılda aslanlık yapmıştım. Bunu yaptığım zaman. Gittim hoppa dedim çocuğu aldım koltuğa çıkarıverdim. Babası bozuldu. Niye yaptın dedi. Bu etkileşimden sonra farkına vardım ki çocuğun çabasına herhangi bir saygım yoktu. O çocuğun uğraşısı benim için anlamlı değildi. Ben neye önem veriyordum? Ben sonuca önem veriyordum. Çıkmak istiyorsun al sana. Ama o çocuk o çabada vardı. Belirleyen kişi olarak onun çabasını anlamlı kılmadım. Buraya vereceğim üçüncü örnek. Benim internet sitem var. Oradan bana mektup yazıyorlar. Kişi Yazıyor, döktürmüş, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Canım, o kadar güzel şeyler paylaşıyorlar ki. Sonunda bir satır var. Arkadaşlar diyor ki, hocam çok özür dilerim, çok yazdım. Sizden uzun mektup beklemiyorum. Ama bana okuduğunuza dair bir cümle yazarsanız çok mutlu olurum. Diyor. Okuduğuma dair bir cümle. Ve gerçekten de bunu istiyor. Demek ki benim onu okuduma dair bir cümle onu değerli kılacak. Yazıyorum. Hanımefendi mektubunuzu okudum. Yazdığınız için teşekkür ederim Doğan Cüceloğlu. Yok. Teşekkür ederim dostlukla Doğan Cüceloğlu. Hemen yeniden hocam sağ olun. Bakın benim 15 saniyemi alıyor ama o insan için çok önemli. Çünkü onun hayatında ben orada bir belirleyen kişi oldum. Bu belirleyen kişi kavramını önemsiyorum ben. Bunun üzerinde daha sonra konuşalım. Bence literatüre girmeli bu. Ve şimdi bu belirleyen kişilerin yolculuk yaparken sorumlulukları var. <gülüyor> evet. Şimdi bu belirleyen kişi yani o yüzden olabilir olmayabilir ama bilmiyorum. Herhangi birisinin, birisinin dayısı veya amcası mısın? Öyle mi? Yeğenim var yani. Var. Kaç yaşlarındalar? Bir sürü yeğenim var. <gülüyor> <gülüyor> Ey Anadolu çocuğu. Evet. Kaç tane lan? <gülüyor> 8-10 tane var. 8-10 tane var. <gülüyor> evet bilmiyor yani. Ay be. <gülüyor> evet. Şimdi... <gülüyor> Başbakanımız seni sevecek. <gülüyor> Şimdi... Sen hem amcasın hem dayı mısın? Evet. Tamam. Şimdi ben bir belirleyen kişi durumundan konuştum. Yani amca olarak belirleyen bir kişi olabilirsin değil mi bazen onlarla? Onlar küçükken böyle konuştuğun zaman bir şeyler yaparlar gözün içine bakarlar mı? Kesinlikle Bakalım. onlarla çok fazla iletişim kuruyorum. Hani e, genelde onlarla zaten bir arada olam olamadığım için yanlarına gittiğim zaman yani e, onlarla çok fazla iletişim kurmak istiyorum. Benim kendi istediğim şey de bu. Onlar da hani benim onlarla ilgilendiğimi görünce daha fazla ilgi gösteriyorlar. Daha fazla işte önemsiyorlar. Ve bir güzel bir oluyor. Evet. Evet. Benim amcam olmanı ister miydin, istemez miydin bilmiyorum ama ben dayı olursun sen. <gülüyor> Benim dayım kim biliyor musun? Benim çocukları korkuturdum. <gülüyor> Böyle. Ee, sende var mı teyzelik, havalık? Maalesef ben tek çocuk olduğum için. Ay <gülüyor> Öyle bir şeyim yok, imkanım yok yani. Eh. Heh, bakalım kısmet ne gösterecek ama mesela ben şunu düşündüm yani belirleyen kişiler hem engelleyebiliyor hem de kişiyi değerli kılıyor demek ki sadece benim kendimi kabul etmem yetmiyor benim toplum içerisinde bir de kendimi kabul ettirmem aynı zamanda toplumu da kabul etmem gerekiyor yani üç tür kabul yaşamam gerekiyor kendimi değerli hissetmem için Aynı şekilde yani Sayın Knoğlunun bahsettiklerinden de bir şey söylemek istiyorum. Mesela Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği adında bir kitap var. Evet. Ama mesela ben onu var olmanın dayanılmaz ağırlığı şeklinde kendimce düşündüm. Acaba e, ismi böyle mi olmalıydı diye. Hmm. Yani Ve de bir anımı paylaşayım da hemen ufak. Hmm. E, hani ilkokul çocuklarının bir hatıra defterleri vardır hepimizin yazdırdığı. Ya yani, bir 10 yaşında bir arkadaşım bana şunu yazmıştı ve resmimi çizmişti. Hayat bir tiyatro sahnesidir umarım sen de bunun yıldızı olursun. Ve evet. ışıklar içinde bir Beril çizmişti orada. Yani o 10 yaşındaki çocuk bunu fark etmişti aslında. Şimdi onu ben de anladım. Yani. Anladım. Ay çok hoş. Çok teşekkür ederim. Rica ben edeyim. buradan neredeyse o arkadaş ona bir selam yolluyoruz. Evet şimdi değerli izleyenler Beril'in söylediği çok önemli bir şey var. Belirleyen kişi olmanın bir sorumluluğu var. Belirleyen kişi olmanın sorumluluğu üstünde konuşmaya devam edeceğiz kısa bir aradan sonra. Kişinin kendi yaşamında var olması hemen oluşabilecek bir şey değil. Bu kişinin yaşamında yer almış olan belirleyen kişiler, Annesi, babası, öğretmenleri, komşuları, dayıları, amcaları kimlerdi? Ve bunların sorumlulukları nasıl acaba gerçekleşti? Çünkü gerçekten her birimizin bir sorumluluğu var. Bir komşunun bile bir sorumluluğu var. Şimdi değerli izleyenler size daha önce ben bir örnek verdim. Bakın orada verdiğim örnekte küçük Hakan büyük gemi geçiyor, büyük gemi geçiyor dediğinde... Anne, baba, orada yer alan amca durumunda olan diğer kişiler böyle bir sorunun farkında değildi. Bu çocuk şimdi bir şey deneyimliyor. Bu deneyimin anlamı var mı yok mu ona bakıyor. Ve bu çocuk bu deneyimin farkına varıp bunu ben deneyimliyorum diye bir süreç içerisinde. Böyle bir şeyin farkında değillerdi. Böyle bir sorunu da almıyorlar. Ben... Sandalyeye çıkmaya çalışan o çocuk çabalarken onun çabasının farkında değildim. Ve farkında olmadığından dolayı da o çabanın ne kadar kutsal, o çabanın yaşamın ta kendisi olduğunun farkına vardırma sorumluluğunun bilincinde değildim. Halbuki ne kadar önemli. Yaşam çünkü gerçekten çabanın ta kendisi. Efendim o kişi bana mektup yazmış sonunda. Hocam. Bunu okuduğunuzu bilmek bana yetecek dediğinde, o cümleyi okuyup önemsemeyebilirdim. Benim için önemli değil diyebilirdim. Ama senin sözünü ettiğin, biz bilinci varsa bende, canım bir yolculuk yapıyoruz. Bir yerden bana bir merhaba geliyor ve şöyle bir el uzatma var. Ona bir merhaba demek sorumluluğu var. Eğer gerçekten ben insansam. ...olgun bir insansam. Evet. Şimdi... ...bunun farkında olma... ...başka bir şey. Bunun farkında olarak... ...yaşama. Bunun farkında olarak... ...yolculuk yapma. Ve bunun farkında olarak... ...konuşma. Bunun farkında olarak düşünme. Ve... ...o düşündüğünü hissettiğini bilerek şeyler yapma, söyleme. Çevremiz... ...acaba ne kadar farkında olan... ...farkında olduğundan... sorumluluk alan ...insanla birlikte. Şimdi bu... ...önemli bir konu. Yani ben dayıma, amcama... ...bak sen farkında değilsen... ...ben senin amcalığını kabul etmiyorum... ...ben senin dayılığını kabul etmiyorum... ...diyecek bir durumda değilim. Canım ufacık bir şey zaten... Bu gözün içine bakıyor, onu örnek alıyorum. Farkında olduğumuz kadar farkına vardırabiliyoruz ve o da yolculuğu yapıyor. Farkında olduğumuz kadar farkına vardırabilmenin bilincinde olarak ben baba olarak, anne olarak kendimi geliştirip, dilimi zenginleştirip çocuklarımla nasıl bir işi kuruyorum acaba? Celal Kadri Kınoğlu konumuz olarak geldiğinde bununla ilgili önemli bir sohbet oluşturduk. Sizin de paylaşmak istiyorum. Hissediyor insanlar. Sadece belki doğru kelimeyi bulamıyor. Ve o kelimeye uzak olduğu için bildiği kelimeleri o hissettiği şeyin yerine koyuyor ve yanlış söylüyor o zaman. Ya yani birazcık korksun diyor. Yani ona da o değil, içinden geçen de o değil. Yani kendini yanlış ifade etme. Bu da büyük problem. Bir noktada bir çocuğa hangi kelimeleri armağan edeceğiniz de önemli. Çünkü içinden ne geçtiğini anlatamayan insan onu bilmemiş sayılır. Evet. Korkunç bir şey bu. Değerli izleyenler, benim ülkemde gönlümden geçen anneler, babalar, çocuklarına bir kelime öğrettikleri zaman bir armağan verdiklerinin ...bilincinde olsunlar... ...bunu istiyorum... ...şimdi... ...bir kitap okuyorum... ...Merve... ...bu okuduğum kitapta... ...kişi... ...diyor ki iki anlam vardır diyor... ...iki türlü anlam vardır... ...bir tanesi hissedilen anlam... ...bir olaya baktınız... ...algıladınız... ...birdenbire... ...bir anlam oluştu... ...bu anlam özünüzden geldi... Bu anlam sizin ayrıcalığınızın olduğu, kişiliğinizin yansıdığı, bütün bilişsel dünyanızın, özünüzün, canının yansıdığı bir anlam. Ama ondan sonra bir de ifade edilen, yazılan anlamda. Eğer kelime kıtsa, eğer siz kısıtlı kelimeler içerisinde konuşma durumundaysanız, o zaman bu zengin şeyi ifade edemiyorsunuz ve o kelimelerin içerisinde sıkışmış kalmış oluyorsunuz. O bakımdan Celal Kadri Kınoğlu'nun söylediği çocuklarımızı kelimelerle zenginleştirmek. Böylelikle onun yaşamının zenginliğini kelimelerle ifade edebilmesi durumu son derece de önemli. Ve ben şimdi şunu düşünüyorum. Sizin de paylaştım. Bakın o küçük Hakan ne dedi? ...büyük gemi geçiyor dedi. Şimdi bu çocuk... ...büyük gemi geçiyor... ...anne büyük gemi geçiyor... ...baba büyük gemi geçiyor diye ısrar edebilir. Eğer hiç cevap almazsa... ...bu çocuğun yaşamını belirleyen kişiler... ...eğer onun yaşamına tanıklık edip... ...onunla sohbet içine girmezse... ...ne olacak biliyor musunuz? Size söyleyeyim ne olacağını. Zaman içerisinde bu çocuk... ...gemiyi görecek... Büyük mü, küçük mü umurunda olmayacak? Hissettiğinin farkında olmayacak. Farkında olsa bile nasıl olsa kimse umursamıyor diyecek. Ve yavaş yavaş enerjisi sönmüş, paylaşmayan, olayların karşısında böyle mumya gibi bakan birisi olmaya başlayacak. Çevremizde görüyoruz böyle insanları. Bunlara kızmayalım. Ne verdik ki ne alacağız? Böyle bir durum var işte. Şimdi ondan dolayı aa Hakan kocaman bir gemi değil mi dediğiniz zaman çok önemli bir şey veriyorsunuz. Evet. Benim algılamam benim algılamamın zenginliği önemli diye bakıyorum ben orada. Ondan sonra onun üzerinde duruyorum, Devam ediyorum. Şimdi çocuk çıkmaya çalışıyor. Çocuk çaba gösteriyor. Benim evimde Çocuğun içinde büyümüş olduğu ortamda sadece netice önemliyse. O çabanın anlamı yoksa nasıl konuşurum biliyor musunuz? Çocuk sabahleyin kalkar altıda. Kolları sabah çalışıyor. Bakıyorum gece çalışıyor, gündüz çalışıyor. Ama fizikten 78 alıyor. Sınıfın en yüksek notu değil. Şimdilik ortalarda bir yerde. Bana geliyor... Baba 78'i aldım ya. Nedir lan bu? Baba çok çalıştım ama bazı eksiklerim vardı. Bana ne oğlum çalışmanda? Sonuca bak lan. Nedir lan bu? Hatice'ye değil neticeye bak. Bunu duyarsınız. Değerli analar, babalar, sevgili öğretmenler. Eğer gayret çalışmak, Kendini iyi niyetle vererek çaba göstermek sizin evinizde, sizin okulunuzda, sizin sınıfınızda bir anlam ifade etmiyorsa eğer yazıklar olsun size. Çünkü zaman içinde sonucun da anlamı kalmayacaktır. Çünkü yaşam o çabanın ta kendisi. Çünkü o kişi o çabanın içinde var oluyor. Çaba göstermek bizim yapabileceğimiz bu. Netice olur olmaz. Çaba göstermeye devam edersek eğer çabanın anlamı varsa sonuç almaya başlarsınız. Doğru mu söylüyorum sevgili öğretmenim rehberim? Evet tamam doğru söyledim anladım gözünde onayladın. Şimdi bana mektup yazdı kişi bana yazdığı mektupta ne diyor? Efendim hocam diyor şu okuduğunuzu bilmek yeter. Ben kedime bakıyorum, Profesör, doktor Doğan Cüceloğlu, her gelen mektuba cevap mı vereceğiz? 15 saniye, 15 saniye. 100 tane mektup gelse e bak ne kadar zaman tutar. E bana ne? Böyle bir tavrı içinde olabilirim. E o bana nelerin toplamı birbirinden kopuk, birbirine değer vermeyen, birbirine baktığı zaman kaygı duyan bir toplum yaratmaya başlar. Damlaya damlaya göl olur. Bu yolculukta işte biz acaba belirleyen kişiler olarak sorumluluğumuzu alacak mıyız? Her birimiz bir zaman içerisinde bu yolculukta birbirimize bir coşku vermek, bir başarı konusunda haydi sen yapabilirsin demek durumunda olacak mıyız? Başarı konusuna önem veriyorum. Değerli izleyenler, başarı konusunda konuşurken Demir, Demirkan çok önemli bazı kavramların altını çizdi. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Dinleyelim sonra konuşacağız. Hendi kararını verip o kararı uygularken de bunu bir coşkuyla isteyerek yaptığın zaman artık yenilgi e, çok fazla etkilememeye başlıyor. Yenilgi e, kaygısı diyeyim. Evet. Albüm yaparsın kimse sevmeyebilir. <gülüyor> başarısızlık yenilgi değildir. Çünkü başarısızlıktaki süreci incelersen neden başarısızlık e, sonucuna geldiğinin donelerini alıp yeni bilgiler edinmiş oluyorsun. Enteresan bu. Ne kadar önemli. Ee, ne bunun, kadar önemli. Evet yepyeni bir şey çıkartmışsın evet, ortaya. Evet. Ya bu algı bence çok kişisel algılamamak lazım. ya. Yani işte bir şeyler üretiyorsun. Yaratıcılık bu özgüvenle çok ilgili. Özgüven bir güçtür aslında. Ee, özgüvenle ürettiğin bir şeyin karşılığında başarısızlık gelse bile... E, ya ...ben bunu üretiyorum. Evet. Yani yapacak evet. fazla bir şey yok. Gerçekten olay bu diyorsun yani. Evet. Daha fazla bir şey yapamam size. Değerli izleyenler... Üreten bir insanı dinledik. Bu kişi yaratıcı, üretici ve çok önemli bir ayrım yaptı. Çok önemli yaptığı ayrımın temelinde yenilgi ve başarısızlık farklı farklı şeylerdir dedi. Ve bu farklı farklı şeyler olmanın altını çizdi. Bana çok önemli geliyor. Sana da öyle geliyor galiba. Yani o başarısızlıkta bile ben olabilmek, o başarısızlıkta bile ben olarak var olabilmek diye bakıyorum bu olaya. Hani öğrenci psikolojisinde de vardır ya, yüksek not alınca ben aldım, düşük not alınca hoca verdi, hoca bıraktı. Hayır, onu da ben yaptım. Ben hayatımda bu dereceyle var oldum, o kadar yapabildim. Orada evet. da yani en kötüsünde A'sından Z'sine kadar o hayat süreci içinde her zaman ...ben olarak bulunabilmek. Evet Gülşen çok çok teşekkür ederim gerçekten. Şimdi... ...yenilgi kavramı... ...yenilmek... ...bir de başaramamak kavramı. O da çok önemli geliyor burada. Baktığım zaman... ...aslında başarısızlık hakikaten var mı yaşamda? Bilmiyorum. Benim gördüğüm şu... Şey, ...kafama koyduğum sonucu alamadım. Buna başarısızlık dersiniz... Demesiniz. Şimdi özgüveniniz varsa, senin dediğin gibi o başarısızlıkta ben varsam, ben o notu alamamışsam ben bakarım duruma. Nedir baktığım durum? Şu, istediğim sonucu elde edemedim. İlk bakacağım benim şu olur. Hakikaten istiyor muyum ben bu sonucu ya? Buş gibi mi istiyorum? Yani birisi mi bana pompaladı bu sonucu? Yoksa ben gerçekten istiyor muyum bunu? Annem babamı memnun etmeye çalışıyorum. Dayımı mı memnun etmeye çalışıyorum. Bunu ben kendim istiyor muyum, istemiyor muyum? Bu sorunun cevabını bulduğunuz zaman kendinizi tanıma olanağınız çıkmaya başlar. Doğru mu? Aaa ne kadar güzel. Kendini mi tanıma olan artık. İkincisi. Baktım. Hakikaten istiyorum. Bu benim için önemli ya. O zaman ikinci adım şu. Ben <gülüyor> Bu niyeti gerçekleştirmek için gerçekten gerekli bilgiye sahip miyim? Gözden geçiririm. Aa boşluklarım var. Var. Önemli boşluklar olmuş. Ben bilgiye takip etmem lazım, sahip olmam lazım. Ne kadar önemli. Boşluklarımın farkına vardım. İyi ki başaramadım yoksa hazır olmadan hayata atılacaktım. Böyle bir durum ortaya çıktı. Şimdi bilgim alabilir. Peki... Bilgim var ama o bilgiyi uygulamak için yeteri kadar usta mıyım? Becerim var mı? Elime aldığım zaman onu ben hakikaten orada hakkını verebiliyor muyum? Belki benim bir beceri eğitiminden geçmem lazım. Bilgi yetmiyor çünkü. değil mi? Ve böylelikle bir başarısızlığın sonunda niyetimi gözden geçirme kendini tanıma, bu başarısızlığın sonunda bilgim yeterli mi yetersiz mi ona bakma. Ve bir başarısızlığın sonunda yeteri kadar ustalaştım mı ustalaşmadım mı daha da mükemmele daha da iyiye gitmek için önümde bir yol var mı yok mu onu anlama imkanım olur. Ne kadar güzel bir fırsat. Ne kadar güzel bir fırsat. Ondan dolayı bazı başarılar tehlikelidir. Çünkü bunları gözden geçirmeden hayata atıldığın zaman mesela meslek başarısında seni bunlar yakalar. Onun için kolay kolay başarıya gitmemek lazım diye düşünüyorum. Şimdi, <gülüyor> yenilgi olunca ne oluyor? İşte orada değerli izleyenler çok önemli bir fark var. Yenilgiyi kabul etmiş bir insan, kendi gönlüne küsmüş bir insandır. Özüne küsmüş bir insandır. Ben bunu yapamam diyen insandır gönlünün muradını aramayı bırakmış bir insandır. Benim ülkemde hiçbir çocuğumuzun, hiçbir gencimizin bu duruma düşmesini istemiyorum. Gönlünün muradını keşfetmek ve o muradın peşinde koşmak yaşamın en önemli haznesi. Bunu bırakmasını istemiyorum. Gönlünün muradını keşfetmek. Senin ...teyzeliğin, halalığın var mı? Yok ben de tek çocuğum. Öyle mi? <gülüyor> <Ben> Ay canım. <gülüyor> Biz yine seninle konuşalım... <gülüyor> ...bu itten. <gülüyor> Yeğenler bu, ...konuşacak şeyler bu. Evet, yani şimdi sen amca olarak... ...dayı olarak bir yeğeninin... ...onun gönlünün muradını... ...keşfetmesine yardımcı olmak ister misin? Tabii ki isterim. Ne istemeyim ki? Yani onun mutlu olmasını istiyorum. Sonuçta iyi bir şekilde gelişmesini, kendini gerçekleştirmesini isterim. Bunları istediğim için de dolayısıyla onun isteklerini göz önünde bulundurmak istedim. Yani bunlar. Evet. Çünkü ortada bir sevgi var, bir bağlılık var. Aslında bir sevgi var Evet. Yani evet. En önemli şey bu zaten. Evet. O sevginin olması. Evet. Ve değerli izleyenler eğer Muhittin bir amca olarak, bir dayı olarak ben bunun gönlünün muradını keşfetmesine yardım edeceğim diye dinlerse, yardım edeceğim diye bakarsa orada Muhittin'cim şunu göreceksin, dinlemeye daha çok önem vereceksin. Onun konuşmasına daha çok önem vereceksin. Ona nasad etmekten ziyade onu gözlemlemeye daha çok önem vereceksin. Ve bakacaksın ki Aa, bu çocuk resim yapma konusunda konuşulduğu zaman gözleri yışıldıyor. Diyeceksin seni bir resim sergisine götüreyim mi? Değil mi? Öyle bir durum var. Yavaş yavaş o konuda baktığın enerjisi var. İşte gönlünün muradını keşfetme konumu. Son derece önemli. Değerli izleyenler ben seminer verirken ana babalara diyorum ki ana babanın en önemli görevi analık babalığın en önemli sorumluluğu çocuğunuzun gönlünün muradını keşfetmesine Ortam yarat, ortam hazırlayın. Bu çok önemli ben. Gönlünün muradını keşfetmemiş bir insanın coşkuyla yaşamasını çok çok sürükliyorum. Şimdi ben böyle bir yolculuk içinde giderken başarısızlık diye bir şey görmüyorum. Ne görüyorum? Fırsat görüyorum. Çocuk geliyor bana diyor ki anne tabakları ben taşıyayım mı? Buna önem veriyorum. Ay canım çok önemli. Zaten çocuk yetiştirilimden dolayı ben o kırılmayacak tabaklar etrafta bulundurmaya özen gösteriyorum. Tabi tatlım diyorum. Tabakları taşıyor. Böyle çocuklar baba tabakları ben taşıyorum. Diyor. Yardım etmekten mu? Ama farz edelim ki tabağı kırdı. Şimdi benimle bak. Bırak bırak. Evden iş gelmiyor zaten. Hadi çek git. Çocuk işi değil. Dersen onu kırmış olurum. Benim ona gel bakalım seninle konuşalım demem lazım. Onun hizasına çökmem lazım. Göz göze bir gelmem lazım. Şimdi çocuk diyecek lan tabak kırıldı. Annem çöktü. Babam çöktü. Şimdi tokat mı geliyor acaba? Yok. Göz hizası. Nasıl hissediyorsun? Kötü hissediyor. Çocuk böyle bakıyor. Kötü hissediyorsun. Biliyorum. Ben de kötü hissediyorum. Tabak kırdığım zaman aynen böyle hissediyor. Sen tabak kırdın mı? Annen dövdü mü? Bırakalım şimdi benim annemi. Biz ne yapacağız onu konuşalım. Öğledim niye? Niye kırıldı bu? Elimden düştü. Peki niye düştü? Elim ıslaktı. Aferin bak farkına vardın. Peki işimden sonra tabak taşırken elin ıslak olarak mı taşıyacaksın? Hayır. Ne yapacaksın? Elimi kurulayacağım. Bakın bunu sonra toplarız. Ne yapman gerekiyorsa yap tabak taşımaya devam etsin. Akıllı birisi için öğrendi ne yapman gerektirir. Seninle gurur duyuyorum. Unutma. Başarısızlık diye bir şey yok. Öğrenme fırsatı var. Ve böylelikle Çocuk yolculuğa devam ediyor. Başarısızlık diye bir şey yok. Öğrenme fırsatı var. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Değerli izleyenler doğduk. Bir yaşam yolculuğu için doğduk. Bu yaşam yolculuğuna başladığımız zaman. Bitirdiğimizde ya çok güzel bir yolculuğumuz olacak. Gönlümden geçen bu ülkenin insanları için iyi ki yaşamışım be. Anlamlı, coşkulu ve güçlü bir yaşamım vardı desinler. Veya da acı bir yolculuk olacak. Felek vurdu bir kere. Hep acı çekti. Hep yalnızlık içerisinde. Kimse beni anlamadı diye. Nasıl başlıyor bu yolculuk? Şimdi acı yaşamın yolculuğu şöyle başlıyor. Doğuyorsun. On günlük bebeksin. On günlük bebek sesleri çıkarıyorsun. Birinin kucağındasın bir sosyal ortamda. Evet ben işte yeni kapıdan bandırmaya giderken gördüm. On günlük bebek annenin kucağında canım. On günlük bebek sesleri çıkarıyor. <gülüyor> Anne... Yanında ya kayınvalidesi ya da annesiydi onu alıverdi böyle. Yeteri kadar bu kadın bilmiyor şeklinde huşt huş demeye başladı. Ve acı yolculuk başladı. Çocuk doğumundan altı saat sonra hissetmeye başlıyor. Bu çocuğun hissettiği şu. Ulan bende bir bozukluk var. Ben kendi doğamı yaşıyorken birileri hırslanıyor, öfkeleniyor, kızıyor bana. Onlar tabii ben ne bileyim ki çocuk halimle, onlar mutlaka doğrudur, haklıdır. Ne kadar acı. Bir çocuğun ıh, ıh demesine izin vermeyen bir ortama doğmuş olduğu çocuk şöyle diyemez. Lan bu insanlar çocuğun ne olduğunu bilmiyorlar ya. Ben çocuğum be. Gayet tabii diyeceğim. Gayet tabi ağlayacağım. Bu ne biçim toplum ya. 10 günlük çocuğu ıh, ıh demesine rahatsız olunur mu? Bunlar bir psikiyatriye gitsinler. Bütün toplum eğitilsin, sağlıklı olsun. O beni ilgilendirmez diyemez bunu. Diyebilir mi? Mümkün diye. Bende bozukluk var. Utanca boğulmuş iç çocuk gelişmeye başlar ve bu çok acı. Bu çok acı. Şimdi o zaman ben ürkmüş vaziyette etrafa bakıyorum. Birisi diyor ki ben senin yaşam senaryonu yazacağım. Senin diyor yaşamının rejisörü olacağım. Öbürü ben de süfleri olacağım diyor. Senin ne diyeceğini söyleyeceğim sana. Sen sadece benim düşündüklerimi söyleye, yaşayan, davranan birisi olacaksın. Ve böylelikle sen özün sayılmıyorsun. Onların istediği maskeyi göstermen lazım. Evet. O zaman ne oluyor? Bir gün birisi, sen lise 11'deyken sınıfa giriyor. Diyor ki, bugün bittiğinde... Bugün sen kendi yaşamında ne kadar vardın diye sorsam bilebilir misin? Hayır bilemem diyor. Evet bir süflere sormak lazım. Ne kadar vardı bu çocuk yaşamında diye. Bu çok acı. Çok acı. işte. 16'sında ölmüş, 70'inde gömülmüş insan hikayesi bu oluyor. Değer izleyenler benim ülkem daha iyisine layık. Biz ana babalar bunu bilerek yapmıyoruz ama bilerek şimdi ben yaşamımda varım. Ve biz bilinci içerisinde hakikaten coşkulu bir yaşam için yolculuk yapmaya hazırız. Bizim niyetimiz, bizim kültürümüz buna müsait. Ve bu yaşam yolculuğu önemli olduğundan dolayı biz bu programı onun için yapıyoruz. Değerli izleyenler bu dönemin son programını yaptık. Evet... ...coşkulu bir yaşam için gerekli niyetin, bilginin, becerinin sohbetini oluşturduk burada. Bu programın oluşumunda birçok kişinin emeğe geçti. Ben bu son programda onlara teşekkür etmek istiyorum. Her şeyden önce birçok insan bu stüdyoda ve stüdyo dışında emek verdiler kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Yapımcım Polat Doğru'ya, yönetmenim Zaman Hanım'a, onun yardımcısı Burcu Hanım'a ve Onur Bey'e. Kameraman arkadaşlara. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. TV8'in yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Son derece de iyi bir niyetle bize hakikaten ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu programın var olması ve devam etmesi konusunda sponsorumuz elinden geleni yaptı. Huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Gençlerimiz geldi size ve sizin gibi daha önce olan gelmiş olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezon yine birlikte olacağız ve Doğancıcalarla İnsan İnsana programı devam edecek. Orada birlikte olmak dileğiyle hepinize güzel bir tatil dönemi diliyorum efendim. Hoşçakalın.